Selam kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamu Allah rahmeti Allah. ve bereketi üzeriniz olsun. Hı. Biliyorsunuz dersimiz İmam Bukhari Rahimullah'ın sahinde Tevhid e, kitabıydı. Fakat bu hafta e, bir değişiklik olsun diyerekten e, delalet nedir? Kur'an'da delaletin geçtiği manaları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 Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakkında seni şaşırmış bulup da yol göstermedik mi buyuruyor. Yani e, bu dönemde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neydi? Vahiden habersizdi. Ve şer'i hükümlerle alakalı ve peygamberlikle alakalı ne yapmıyordu? Kendi görevini bilmiyordu. Ve Allah azze ve celle de Kur'an'da peygamberimizin yaptığı tebliğ ile hiçbir zaman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 Artık o dalalete düşmüş, yani doğru yolu sapıtmış olur buyurur. Bakara suresi 108. ayet içerisinde. Yine ister mümin ister imkarcı olsun. Allah'ın ve Resulünün emirlerine karşı gelenler sapıklığa düşerler. Allah'a şirk koşan müşrikler de derin bir sapıklık içerisindedir buyurur Allah Azze ve Celle. Nisan suresi 108.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 etmemeye de. Hem küfre hem de isyanameyin. Aklını iyi kullanan, Allah'tan gelen, e, hidayet sebeplerini iyi anlayan, yani kitabı ve peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı idrak edebilen, Allah'ın her taraftaki ayetlerini düşünen kimseler, muhakkak doğru yolu bulurlar. Bunlardan uzak kalıp,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 Ünvandır firavun. Yani A şahsının adı firavun değildir. Bir firavun bir şahsın adı değil. O zamanki e, despot yöneticilere azgınlığı, kibirlenen, cülmü işlemenin kendilerini ilah edilenlere verilmiş bir kral şeyinde bir ünvandır firavun. Ki Allah azze ve celle de bunu Kur'an'da e, bir kişilik olarak bizlere cihetmiştir. Kendisi sapıklıkta olduğu gibi üzerinde hakimiyet kurduğu kitleleri de kendisi gibi sapıklığa götürmenin gayretindeydi Firavun. Ve şüphesiz bu devirde Firavun tipli insanlar çı çıkabilir, çıkmış. Kendileri delalette oldukları gibi diğer insanları da hidayetten Allah Azze ve Celle'nin doğru yolundan, hak yolundan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 peşlerinden gelenleri tıpkı kendileri gibi dalalete, sapıklığa düşürürler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ümmetin hakkında en çok korktuğum, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır, önderlerdir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ki biz daha önceki dersimizde Ahmet bin Hanbel Rahimahullah'ın mehmetiyle alakalı Kur'an mahluktur sözünün çıktığı zamanlarda bütün insanlar toplanmış Ahmet bin Hanbel'in ağzından çıkacak bir tek kelimeye bir tek sözcüğe bakıyorlardı. Ki Ahmet bin Hanbel Rahimahullah o kadar işkenceye rağmen o sözü ne yapmadı? Hak'tan başka bir söz söylemedi. Kur'an Allah'ın kelamıdır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 diyecekler. Araf suresi 38 ve 39'da ve Ahzab 67'de. Bu saptırıcılar kendi günahlarını omuzlarında taşıdıkları gibi o kendilerine uyandıran <gülüyor> günahlarını da ne yapacaklardır? Yine omuzlarında taşıyacaklardır. Buna karşı toplumu saptıran kimselere gönüllü olarak uyanların günahlarında ise hiçbir eksilme olmayacak.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 görmüştür var Evet. Ki böyle yapanlarla kendi grubunun anladığı şeyi din zannedenler arasında fark yoktur. Evet. Her biri bir liderin, bir önderin peşine takılır, bir grup bulunur, o grubu en üstün grup zanneder, diğer grubu da ne yapar yanlışta gör. Allah Azze ve Celle buyurdu ki. Hakkı sadece hak odur. Kendisinden başla bir hakkı ne yapmaz. Asla asla kabul etmez. O yüzden O yüzden e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında ki biz her sohbetimizi bitirişimizde ne diyoruz? Hakkı hak, hak bilip hakka tabi olan. Batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarındayız. bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duvarıdır. Hakkı hak bileceğiz. Ve onun onun gibi yaşayacağız. Ona göre yaşayacağız. Batılı da batıl bileceğiz. Yani hak illa bizim önderimizin, bizim grubumuzun söylediği değildir. Hak nedir? Allah'ın söylediğidir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğidir. Ki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 Ki o öyle kalplere hikmeti ve hidayeti anlatmak zordur. Buyuruyor ki Allah Hazretleri: Allah kime hidayet verirse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da kalbini göğe yükseliyormuş gibi daraltır diyor Allah Sıbz. Maide Suresi 13. Ayet-i Kerimesi. Ki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 Cehenneme diyerek yüz üste atılan alimlerden olursun ki Allah böyle bir şeyden hepimizi korusun kardeşlerim. Ki bilgisi kendisini hakikate ulaştırmayan kimse mutlak surette bilginin hammanlığından hammanlığını yapan başka birisi değildir. Yolcuyu gitmesi gereken yere gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi çok güzel de olsa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 Nefislerimizi bırakmayalım. Her türlü hevadan, hevesten, arzudan, şehirden bizleri koru ya Rabbi. Subhanakallahumun bihamdik. Eşhedu en la ilahe illa antar kasturullahi tüzdürük. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.